İngilizce yazılışıyla bagimsizler.org bulabilir. Info bağımsızlar.org adresinden iletişime geçebilir ve Instagram'da bağımsızlar.org'tan takip edebilirsiniz. Ben Ekmel Artan, Bağımsızlar ile birlikte bu programı hazırlayıp sunuyorum. Bu haftaki program Sarp Keskiner tarafından hazırlandı. Sarp, Seferi Hisar'da Seferi Keçi'den Baha Okar'la konuştu. Program, Bergamalı şair Halim Yazıcı'nın 21 Mart'ta genel yayın yönetmeni olduğu Caz Kedisi Dergisi'nin Arts Map mikrodestek programı kapsamında düzenlediği, ekolojik bir festivalin nasıl mümkün olabileceğini konu alan bir arama toplantısı kapsamında Seferi Keçi Kültür Evi ve Kooperatif Bakkalı'nda gerçekleştirdiği şiir okumasıyla açılıyor. Yazıcı'nın performansını Sarp Keskinler'in müzikleri Baha Okar'ın konuşmasına bağlıyor, dinliyoruz. Zeytinime, suyuma dokunma diye bir burada bir baş yazı, bir metin gördüm derginizde, Seferi Keçi Dergisi'nde. Yani e, çok hoşuma gitti, sanki biliyormuşçasına. Sarp'a söylemiştim, e, ya içimden dedim, zeytin şiirleri okumak geliyor içimden dedim. E, çizme Zeytin adını verdiğim bir kitap vardı, küçük bir kitabım. Zeytine, zeytin ağacına ya da zeytinyağı adanmış şiirler değil. Benim çocukluğum Bergama'nın bir köyünde, Zeytin Dağı'nda, Ovası'nda falan geçti. Orada zeytin ağaçlarının altında çocukluğum, gençliğim geçti. Böyle zaman içerisinde e, şiirler, dizeler çıkmaya başladığı zaman ya da bir plak dinlerken ya da başka bir şey yaparken ya da başkasının dinlerken, onun konuşmasını çalarken bir filmi izlerken, onun konuş güzel bir sözünü çalarken, şiir oluşmaya başlarken içerisinde farkında olmadan zeytin imgesi, zeytinyağı imgesi, zeytin ağacı imgeleri çıkıyor, çıktı. Bilinçli olarak bir tercihim değil. Hadi oturayım da bir zeytine bir şiir yazayım. Yok öyle bir şey. E, farkında olmadan e, bir yolculuk şiiri yazıyorum. Yolculuk şiirinin içerisinde bir Zeytin ağacı e, imgesi var. Onlardan oluşuyor bu şiirler. Sonra aklıma geldi ben bu şiirleri topluyum da bari derli toplu o zamana kadar yazdığım şiirlerin içerisinde içinde zeytin ağacı, zeytinyağı imgesi olanları bir kenara toplayayım. Derli toplu bir yerlerde bulunsun dediğim şiirler bunlar. İrili ufaklı, küçüklüğü büyüklü İlk böyle girişi güzel okuyacağım size. Yani seçmeden doğrudan özür diliyorum zeytin taneleri. Sizden özür diliyorum zeytin taneleri. Annenizden ve farkında olmadan öldürdüğümüz kardeşlerinizden. Bin kez özür diliyorum Ahmet Dağı'nda kavrulan dirice kalbinizden. Uyanır uyanmaz öp beni ağzındaki zeytinlerle. Bu dünya o kadar karışık ki bir sihirbaz değiştirebilir ancak. Elindeki şiirli Değneklerle Zeytinin kanını gördüm Gördüğüme inanamadım. İnansam ölürdüm Çekirdeğini gördüm Sığırcıklar Taçıyordu pençesinde Ölümün Senin için Zeytinlerde durdum Baktım çiçeğin Yeşil mi diye Karşıdaki kuş İçine koymuştu avucumun, karışırken terin kanıma, zeytinlerden bir bebek doğar, her yıl kışın tam ortasında. Aklımın ucunda yeşil tenin, ah mahur bestem, benim sakin şiirim, çizmelisin bileklerini, çizer gibi yeşil bir zeytini. Sığırcıklar uçuşuyor sen güldüğünde. Sen gül hep emi. Yuvasını arıyor çocuk kuş. Kaybetmiş bütün gemilerini. Gül koy alt, alnına zeytinlerden. Mor dikenlerini içiyorum dünyanın. Bir zeytini içer gibi sessizce. Sen koynundasın bu gece. Sesin uçurtmam. Bileğime bağlarım Telli duaklı zeytine Ve kalbine meleğin Sesin elimde Sesini uçurtmam İnsan kendine alışıyor Dere bendinde çiçeğe Sakince düşen zeytinin hüznüne Tarlanın ruhunda konacak yer bulamayan geceye Alışıyor insan bu oldu bittiye sen alışma. Bildiğin aşklara bilmediğin dizel herkes şiirinde özenle. Yamalı bohçalar gibi taşı ömrünü biri eksildi mi dalından zeytinin sökülüp gitsin ömrün kendi kendine. Zeytin ağaçları, zeytin ağaçları ben niye döndüm zeytin ağaçları sorar mısınız babama? Zeytin dağlı babama Zeytin ağaçları Zeytin ağaçları Elimden tutun Zeytin ağaçları Yağmur yağıyordu Yalan dolu rahmine günün Derinlik olmalıydı Zeytin ağaçları Oysa bin yıllık Hasretinde yeşil Derinlik açmalıydı ayrılığın Aydınlattığın yolda gözlerinden öperim zeytin ağaçları kendine iyi bak onlara da Seferi Keçi'nin hikayesiyle başlayalım senden dinleyelim nasıl e, Seferi Hisar'a geldin nasıl başladı yayın Seferi Keçi <gülüyor> Seferi Sar'da çıkan yarı yerel yarı ulusal bir dergi e, 2017 yılında çıkartmaya başladım ben bunu e, 2015 yılında İstanbul'dan Seferi Sar'a taşınmıştım biraz böyle Herkesin kafasında olduğu gibi bir sakin bir hayat, daha rahat kendimize, eşimize, dostumuza sevdiğimiz, yapmayı sevdiğimiz işlere vakit ayıracağımız bir hayat kurmaya gelmiştik. Apar topar geldik, seferi sarı sevdik, işte yerleştik. Sonrasında tabi e, hani rahatla duramadık. E, i̇şte bir yayıncılık, dergicilik bu işleri yaptığımı da bilince insanlar buradaki arkadaşlar. E, bir dönem bir Yerel gazete çıkarma projesine beni katmaya çalıştılar. O zaman benim kafamda sefili geçiyor ya da başka bir dergi gibi bir faaliyet yoktu. Taşya da küçük bir yerde de bir yerel gazete çıkarmak çok zor bir iş. Ben bu arkadaşlara ya bu iş olmaz, şöyle zor, şöyle sakın şeyleri var, sıkıntıları var, zorlukları İstanbul'da var. Tabii değil İstanbul'da yincilik yapıyordum. Tabi İstanbul'da yayıncılık yapıyordum. Bunları anlattıkça benim kafamda aslında böyle bir yerel siyasi gazete işi zor ama. Seferhisar'dan çok güzel bir kültür yaşam dergisi çıkar fikri olgunlaşmaya başladı. Ee, neden bu fikre vardım? Çünkü e, aslında dergicilik bir hikaye anlatıcılığı işi ve Seferhisar çok fazla, çok zengin hikaye sunan bir yerdi ben geldiğim zaman. Çünkü İzmir'in biraz daha geriden e, gelişmeye başlamış bir kenti ve o gelişmenin kendi gerilimlerini yaşıyor. Bir yandan büyüyecek, bir yandan gelişecek ama bir yandan da özellikle bir asıl kimliği var ve o gelişmenin kendi özgün kimliğini koruyarak yaşanması gibi kaygılar var. Dışarıdan benim gibi gelen çok fazla insan var. Buranın kendi yerel insanlarıyla bir buluşma, kaynaşma ve bazen de buluşamama, kaynaşamama sıkıntıları var. Kendi kimliğe dair pek çok öyeyi öne çıkartma arayışı var. İşte atalık tohumlar var, işte o... Çıtasılov'la beraber gelen bir takım başka şeyler var. İlk yerel yavaş şehir burası. Tabii ilk yavaş şehir. Aha. Yani yerel pazarların öne çıkartılması, kadın üreticilere bu yerel pazarlarda yer açılarak onların toplum yaşamında öne çıkmalarının sağlanması, desteklenmesi. Ondan sonra çocuk belediyesi gibi işte eğer bir tohum takası, işte bir tohum bankası, Can yüceler, Tohum Merkezi gibi girişimler de var. Yani böyle çok yönlü, hem bir yandan böyle bir kentsel gelişim, dönüşüm yaşayan, hem bir yandan büyüyen, bunu yaparken de bir yandan kimliğinde bir takım o yavaş şehir, sakin şehire dair öğeleri de korumaya, barındırmaya çalışan bir kent yapısı vardı. Ve dolayısıyla bu gerilimli ilişki içerisinden çok fazla insan hikayesi çıkıyordu. Benim merak ettiğim, içinde yer aldığım, duymaktan, anlatmaktan hoşnut olduğum. Bunları anlatan bir derginin iyi olacağını düşündüm ve bir yandan da işte kafamda bunu olgunlaştırdım. Nasıl çıkarttırdım, ne yaparım? Paldır küldür. Aslında 2017 yılında ilk sayısını çıkardın derdi. Bir de tabii Sefer İsa'nın e, yani İzmir'in hafızasında e, daha sakin yazlıkçılık gibi bir e, geçmişi de var. E, onun öncesinde e, teos antik kenti var, işte Sığacık var, buranın arkeolojik ve mitolojik de bir e, mirası var değil mi? Bütün bunlarla birleşince yani aslında son derece zengin bir içerik ortaya çıkıyor. Tabii tabii yani tarihsel mirası böyle dediğin gibi. Kültürel olarak çok zaten çeşitli kültürlerin bir araya gelmesinden ortaya çıkan bir zenginlik var. İşte zeytini var, üzümü var burası işte zamanında işte, Teos limanı mesela Hı -hı. zeytinyağı ve şarap. Kaynağıymış Romadın, yani buradan e, Teos timonundan gidiyormuş oralara. Yani böyle 2000 yıllık bir şey zade de var. O Teos ilk işte sanatçılar Birliği'nin kurulduğu, en büyük Dionizos Tapınağı'nın bulunduğu yer. Bütün bunlar aslında e, fazlasıyla anlatılacak hikaye Hı -hı. anlamına geliyor. Bu şekilde çıktı yani. Peki sen yayını çıkarmaya başladın. Bu bir dergi düzenli yayınlanan bir dergi ayda değil mi? 3 evet. ayda bir yayınlanıyor. Hı -hı. Aa, bu hikayeleri nasıl ulaşmaya başladın? Hani İstanbul'dan geldin dergiyi de çıkarmaya başladın ya bu, bu bahsettiğin hikayeler, insan hikayelerine, mekan hikayelerine nasıl ulaşmaya başladın? Ee, yayını nasıl kurdun içerik anlamında? Ya zaten aslında bir şekilde bu hikayelerin bir parçası olmaya, onlara kulaklamaya yani başlıyorsun. Karışmakla tabii, hayata karışmakla şey. ilgili bir şey. Ama bir yandan da tabii mesleki bir şey. Ben bunu nasıl anlatırım, nasıl daha iyi aktarırım diye bir kaygıyla baktığında da o zaman daha fazla malzeme çıkartmaya Hı. başlıyorsun. Ve ilk adımı atıp aslında bu dergiyi çıkarttıktan sonra da hikayeler gelip seni bulmaya başlıyor yani. Ee, i̇lk geldiğinde en çok heyecanlandıran hikayeler nelerdi? böyle hani ilk sayılara baktığımda şu dosyayı yapmış olmak, işte şu hikayeyi aktarmış, anlatmış olmak dediğinde böyle aklına ilk gelenler hangileri? Ya çok basit şeyler var. Mesela Cahit Koççovan yaşıyor burada. Bir heykeltıraş. İşte o Sivas'taki meşhur Piri Sultan Abdal anıtını yapan bir heykeltıraş. Bir derya deniz aslında. Yani herhangi bir şeyden sohbet ediyoruz. Mesela bir müzik Küratörlüğü sırasında Kültür Bakanlığı'nda çalışmış, Kemal Evren'le çekişme yaşamış, tartışma yaşamış bir adam. İşte bir e, Halika Nasbalıkçası sohbeti yapıyoruz. Oradan o dönemi yaşayan, o hareketi başlatan o insanlarla birebir tanışmış, çalışmış birisi. Yani Derya Deniz bir insan. Mesela onu anlatmaktan, onun hikayelerini dinlemekten ve anlatmaktan çok keyif aldım mesela. Evet şeyin bir parçası olmak da çok güzel. Bazen o da oluyor. Yani burada bir yerel üretici çok kıt kanaat şeyleri, imkanları bir araya getirerek bir şeyler yapmaya çalışmış. Ben onun hikayesini anlatıyorum ve benim anlatmam onun yapmaya çalıştıklarına bir fayda sağlıyor. Daha fazla bilinmeye başlıyor falan. Böyle şeyler de beni çok hı. sevindiriyor. Hı hı. Bu tür hikayeler yani. Sonra dergi gibi gelişti değil mi? <gülüyor> Tabii. Yani aslında bir boşluğa doğmuş belli ki. Ee, sevildi, beğenildi. Ee, etrafında insanlar toparlandı. İşte giderek de bir e, kültür odağı haline gelmeye başladı. İşte biz pandeminin başlarında bir kültür evi açtık Seferihisar'da. Çok yakın zamanda da Keçi adlı bir kültür ekoloji çevre iletişim derneği kurduk. Bütün bunlar aslında dergi etrafında oluşan topluluğun... E, enerjisini, birikimini daha ileriye taşıyacak şeyler yapabilmek üzere oluşturduğumuz kurumlar oldu. Peki Bağızan bir dönem şeyden bahsediyorsun oraya varabildin mi? Yani Seferi Yısar'ın periferisine de e, temas etsin dergi. Sadece ...bir türlü hani ilçeyi merkez alan bir yayın olmaktan çıksın... ...işte buradan Selçuk'a da uzanabilsin... Bergama'ya da uzanabilsin... ...ya da Kiraz'a, Beyda, Ödemiş'e de bakabilsin gibi. O hedef tuttu mu? Tutuyor, gibi, tutuyor yayın olarak? gibi. Yani şöyle biraz daha başındayım onun. Aslında bunu ben tasarladığımda... ...pandemi zamanlarıydı ve çok böyle... ...oraya buraya şey yapma imkanı da çok fazla yoktu. Yeni yeni aslında birazcık onun adımlarını atmaya başlıyorum. Şimdi derdim aslında hani... Sefer Hisar'dan anlattığıma benzer hikayeleri İzmir'in yine çevre ilçelerinden ama merkezinden değil ama çevre ilçelerinden anlatabilmek. Seferi Keçi'yi biraz İzmir'in Taşrası'nın dergisi yayını haline getirebilmek. Bunun için de dergi çıkarttıktan sonra mesela işte Foça'da mesela Selçuk'ta mesela Dikili'de çok fazla benzer kaygıları paylaştığımız insanlarla Kontaklar da kurmuştuk ve bu aslında bir network haline de gelmiştim. Bunu biraz daha böyle kalıcı hani derginin resmi olmayan ama biraz en formal temsilcileri gibi bir A şeklinde örgütleyebilirsem daha hızlanır bu süreç. Şimdi sadece 90'larda vardı değil mi o gelenek yani temsilcisi? <gülüyor> Dergi örgütlenme aracı olarak böyle <gülüyor> hızla gelişebiliyor. Yani şimdi kültürevi dernek gibi şeyler de olduğu zaman aha. kurumsallaşmalar aslında bu daha hızlı da gelişebilir tabii. Aha, aha. Bir de şeyi de yapmaya başladık. Yani e, biz başta böyle çok e, basılı dergi merkezli bir yayın faaliyeti yürütüyorduk. Bir web sitemiz vardı ama web sitesi sadece 3 ayda bir çıkan derginin içeriğini e, yüklediğimiz ve sunduğumuz bir arşiv gibiydi aslında. Şimdi yavaş yavaş o ilişkiyi birazcık tersine çevirmeye ve zenginleştirmeye başladık. Şimdi web sitemizden sürekli bir içerik üretimi yapıyoruz. Orada bir şeyler birikiyor. Yani hem yazılı içerikler hem de podcast ve videolar da yapmaya başladık. Üç ay geldiği dolduğu zaman, yani dergiyi çıkartma vakti geldiği zaman da orada biriken malzemeyi bir değerlendirip oradan yaptığımız bir seçkiyle dergiyi hazırlıyoruz. O da aslında bize daha dinamik bir yayın faaliyeti Hı. sağladı. Yani daha öncesinde yani işte iki ay yatıp derginin çıkacağı zaman Biraz böyle havdırıldır girişip çıkartıyorduk dergiyi ki o biraz hani e, kendimizi de unutturduğumuz bir çalışma temposuna dönüşüyordu. Ama bir hani network kuracaksak, bir o ilişkiler üzerinden bir şeyi e, kurumsallaştırmaya çalışacaksak tabii ki bunun bir canlılık hı hı. olması gerekiyor. O gerek da yok. dijitalde e, evet, kurulmuş gibi. Yani ikimiz de çünkü seninle <gülüyor> matbu dergicilikten geliyoruz e, geçmişimiz itibarıyla Hani Orada bunun dijitale taşınması noktasında da bir kırılma yaşadınız mı diye soracaktım ki sen onu cevaplamış oldun. Evet yani Şimdi peki ikisini bütünleştirmeye çalışıyoruz. Bütünleştir mi yoksa dijital biraz daha önemi geçti? Pandemi burada nasıl rol oynadı? Pandemide mesela nasıl bir süreç izlediniz? Çünkü yayına devam ettirmek yani iki yıllık bir neredeyse evet. kapanma süreci oldu. Orada sizi zorlamadı mı? bu durum? Çok zorladı. Edin. O Çünkü dönemi nasıl geçirdiniz? Biraz da böyle bir özgün bir model kurmuştuk biz. Yani... Ulusal dağıtımı da olan belli küçük bir ölçekte de olsa ulusal dağıtımı da olan bir dergi Seferi Keçi. Ve bu çok daraldı zaten pandemi döneminde. Onun dışında bizim burada biraz kendimizi az doğrudan kitap evleriyle kurduğumuz bağlantılarla işte Seferi Hisar'da bir takım kafeleri, pansiyonları kendi satış noktamız, dağıtım noktamız gibi değerlendirerek kurduğumuz bir ağımız vardı. E, tabii o da çok zedelendi. Biraz şey oldu yani hani... E çıkartmak durumunda olduğumuz için 3 hani ayda bir çıkartacağız. Bu yüzden aslında basılı bir dergi çıkarttık ama çok böyle hani e, hedeflediğimiz ölçekte dağıtma şansına çok fazla sahip olamadık. Bu da bizi tabii daha fazla böyle dijitali öne çıkartan, hı hı. bütün yayın faaliyetini bunun üzerinden şekillendiren bir kuru yapmak durumunda bıraktık. Bir beklediğiniz geri bildirimleri alıyor musunuz dijitalde? Yani erişim anlamında mesela ne durumda? Beklentilerinizi karşılıyor mu erişim erişim düzeyi? Ya beklentimiz çok fazla tabii. Yani hani ona ulaşmamıza daha var ama aslında biraz da biz biraz geç girdik bu işe. Yani Yaş itibariyle bizim önümüze biraz bu dijital medya sonradan düştü yani kendimiz ona adapte etmeye çalışıyoruz aslında ve hani daha bu dünyayı bilen insanların değerlendirmelerine de bakarsak aslında fena gitmiyoruz yani Hı -hı. geri dönüşlerimiz iyi erişimlerimiz iyi Hı -hı. ama yani bir böyle sürekli bir şey üretmek sürekli oradan bir şey paylaşmak sürekli bir şey yayınlamak durumundayız kendimizi öyle bir çalışma tarzına yine kendimize Özgü bir şekilde tabii adapte etmeye çalışıyoruz. Öyle hani uldur böyle bir şeyin içerisinde koşturmacanın içerisinde bir yayıncılık yapmak da istemiyoruz ama birazcık o dijital dünyanın gerektirdiği tempoya da kendimizi uyarlamamız lazım. Peki bağımsızlığınızı sürdürebilme noktası, varlığınızı koruyabilme, kendi kendinizi var kılabilme hakkında ne söyleyebilirsin? Bunların ilgili nasıl, ne tür araçlar kullanıyorsunuz? Yani evet şimdi mesela hani kültürevi ve bakkal var. <gülüyor> dediğin gibi e, dijitale e, doğru yönelmişseniz. Hani bundan sonrası için e, seferi keçiyi bir bütün olarak düşünürsek tüm e, üniteleriyle beraber devam ettirmekle ilgili nasıl bir yol haritası var? Ya yani şöyle çok böyle hani önümüzü gördüğümüz bir... Hani hep bununla ilgili bir destek arama, oradan gideyim, şu kaynağı bulayım, işte bir sponsor bulayım ya da yayına reklam alayım gibi bir nokta. Seferik içi için çok büyük... şey değil sanki değil mi? Yani öyle bir birincil amaç durumu yok. doğru mu Değil gibi. şöyle aslında yani şimdi ee, tabii ki böyle ilan reklam almadan bir yayının evet. ekonomik olarak Hı -hı. ayakta durması mümkün değil ve aslında yerel bir derginin de kendine göre başka avantajları var bu bakımdan. Yani ilan verenlerle, reklam verenlerle ulusal bir dergiye göre daha yüz yüze ilişkiler kurma şansına sahipsin ve bazen hani ben işte İstanbul'da da bir dergide çalışıyordum. Orada bir ilan reklam almak için çok hani çünkü mesela biz yayın evlerinden ilan alabiliyorduk ama o zamanlar Radikal Kitap vardı yayın evi bir kitabın ilanını vereceğiniz zaman ilk hakkına orası geliyordu yani. Ama hani Sefer Hisar'da yerel bir düzeyde bizim yaptığımız, çıkarttığımız dergiyi beğenen, beğenseyen, kafası da buna yatkın bir turizm işletmesi örneğin bize reklam verebiliyor. Yani bu tür imkanlar var ama yine de sadece bunlara dayanarak bir yayın faaliyetini ayakta tutmak mümkün değil aslında. Yani biz böyle biraz da Gelir kaynaklarımızı çeşitlendirmek için de bu mesela kültür evimizde bir kooperatif bakkalımız var bizim. Sadece kooperatiflerin ve yerel üreticilerin ürünlerini biz orada satıyoruz. E-ticaret de yapıyoruz. Bu aslında aynı zamanda bizim için bir yan gelir kaynağı yani bir orayla dergiyi finanse etmek kimi zaman dergiyle orayı finanse etmek gibi şeylerle. O denge korunabiliyor mu peki? Yani şimdi bakkal sonuçta bir işletme değil mi? İşletme İçeride tabii. bir kafede var o da kafede bir işletme. Kafede var tabii. Bir yandan ama işte yayıncılık faaliyetleri var o da bir işletme yani bunlar böyle evet birbirini besliyor ama hani bunların birbirini beslemesinde dengenin kaybolduğu olmuyor mu? Oluyor, batarsak hepsinden <gülüyor> çok çok. batarız ama şu anda şey birbirini besliyorlar yani. Aha. Hani bunların hepsi de bizim için hani e, bir anlayışımız var, dünyaya bir bakışımız var. Yani bunu uygun ticari faaliyetler. Yani biz işte bakkalımızda sadece kooperatif ürünleri satıyoruz mesela. endüstriyel bir şey girmiyor o bakkala. Yani sattığımız ürünler aynı zamanda. E, Hani bizim tüketicimiz aynı zamanda işte bizim dergiyi çıkarttığımız fikri zemini de şey yapan insanlar ve hani onlara bir ürünü gönül rahatlığıyla sunabiliyoruz. Dolayısıyla böyle birbirini şey yapan, birbirine aykırı olmayan, birbirinin altını boşaltmayan, dinamitlemeyen bir ticari faaliyet şeyi içerisinde gelir kaynaklarımızı çeşitlendirmek evet. durumundayız yani. Çünkü bu e, özellikle bağımsız <gülüyor> kültür sanat girişimlerinin bu sıralar çok e, konuştuğu bir konu. Ee, özellikle mekan sahibi olan kültür-sanat girişimleri e, için bunu söylemek mümkün. Yani, yani tüzel kişiliği olmayan, işte bir kolektif gibi davranan, varlığını o şekilde sürdürmeye çalışan o mekanı devam ettirebilmekle ilgili e, mikroekonomik modellerin ne olabileceğini vızır vızır herkes konuşuyor. O yüzden aslında siz bir şekilde bunu kurmuşsunuz. Bu bir örnek olabilir diye özellikle bunları sormak istedim. Tamam bundan sonrası için neler var? İşte bizim için şey yeni bir dönüşüm bu dijital alanda yaptığımız şeyler ve bunları bir geliştirmek istiyoruz. Hı -hı. Bunları geliştirmenin aslında bizim açımızdan da hani kültür evini besleyen, dernekte yürüteceğimiz faaliyetleri destekleyen, onun dışında bu kooperatif bakkalımızda şey yapan katkısı olan yani bizim yaptığımız bu çeşitli, faaliyetlerin aslında hep birbirini destekleyen tarafları var. Şu anda da bizim önümüzde aslında bu dijital yayıncılıkta bir böyle şey yapmak. Hani hamle yapmak. Hamle yapmak. Hı -hı. Orada yapabildiklerimizi daha iyi yapmak, hiç el atmadığımız alanlarda bir takım işleri üretmeye başlamak gibi bir adım var. Hı -hı. Daha uzağa dair de bir plan yapsak aslında şey olacak. Ahfaki olacak yani. E, etkinlikler de var galiba değil mi? Tabii etkinliklerle var, var, yani. etkinlikler var, var. Etkinlikler Zaten de var. var kültür evinde. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bu akşam bağımsızlarla konuşmalar serisinde Baha Okar'dan Seferi Keçi'yi dinlediniz. Konuşmayı Sarp Keskin ayar etti. Girişinde Bergamalı şair Halim Yazıcı'nın şiirini ve Sarp'ın müziklerini dinlediniz. Herkese iyi akşamlar, teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere.